ile Değirmenciler Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde bir keloğlanla anası varmış Anası bir gün keloğlum oğlum güzel oğlum onumuz bitti şu buğdayı öğüt de gel Yalnız değirmenci köseyse orada öğütme başka değirmene git'' diye tembihlemiş. olan az gitmiş, uz gitmiş. Bir değirmene varmış. Kapıyı çalmış. Karşısına köse bir değirmenci çıkmış. olan değirmene girmeden kapısından geri dönmüş. Tekrar yola koyulmuş. Bir hayli yol gittikten sonra başka bir değirmene gelmiş. Onun da kapısını çalmış. Kapıyı köse bir değirmenci açmış. olan o değirmenden de geri dönmüş. Yine yollara düşmüş. Birkaç saat sonra başka bir değirmene varmış. Karşısına boyu kısa, kendi köse bir değirmenci çıkmış. Kelo olan iyice şaşırmış değirmenciye. "Ben daha önce de iki değirmene gittim. Her değirmende size benzer değirmenciler gördüm." demiş. Değirmenci köse. "O değirmenlerde benim kardeşlerim var. Biz üç kardeşiz. Üçümüz de köse ve kısa boyluyuz." Demiş. Değirmenci Keloğlan'a ''Senden öğütme parası istemem. Biraz un ver, çörek yapıp birlikte yiyelim.'' demiş. Keloğlan bu teklifi kabul etmiş. Köse Değirmenci hamur teknesini getirmiş. Keloğlan tekneye biraz un koymuş. Köse tekneye bir bakraç su boşaltmış. Teknedeki hamur bulamaç gibi olmuş köse. ''Biraz daha un getir. Hamur çok sulu oldu.'' demiş olan un getirmiş, bu sefer hamur katı olmuş. Değirmenci su dökmüş, hamur yine cıvık olmuş. Köse, biraz daha un getir demiş. Su getir, un getir derken çuvalın dibi görünmüş. Un bitmiş, hamur da tam kıvamında olmuş. Köse değirmenci kocaman bir çörek yapmış, ateşin külüne gömmüş. Köse değirmenci olana Çörek pişene kadar birbirimize masal anlatalım. Kimin masalı gerçeğe yakınsa çörek onun olsun demiş. Köse masal anlatmaya başlamış. Söze gördüğü cinlerden, perilerden başlamış. Sonra da bu canavarların gerçek olduğunu söylemiş. Böylece Keloğlan'ı korkutmak istiyormuş. Keloğlan ben masal bilmem başıma gelen bir olayı anlatayım diyerek söze başlamış. Günün birinde bir hekimbaşı gel bir padişahın başında saç çıkartmış. Padişahın sırma gibi saçları olmuş. Hekimbaşı bana da o ilaçtan verdi. Yalnız ilacı karanlık bir yerde kullanacaksın. Başına sürersen saçın çıkar, yüzüne sürersen sakalın çıkar dedi. Ben karanlıktan çok korkarım. İlacı kullanamadım eşeğimin heybesinde duruyor demiş. Köse değirmenci, şu inanç neyin nesi getir bakalım demiş. Keloğlan hemen dışarı çıkıp boş bir şişe almış içine su doldurmuş. Biraz toprak koyarak şişeyi çalkalamış. İçeri girip şişeyi köse değirmenciye vermiş. Köse değirmenci Keloğlan'dan şişeyi almış. Sakalı çıkacağı için seviniyormuş. İlacı sürmek için büyük bir sandığa girmiş. Keloğlan sandığın kapağını kapatıp kilitlemiş. Köse değirmenciye bir saat kadar beklemen lazım. Sakal kolay kolay uzamaz demiş. Bu arada kelo olan çöreğe bakmış. Çörek pişmiş ve mis gibi kokuyormuş. Kelo olan çöreyi almış. Eşeğine binip yola koyulmuş. Önceden uğradığı değirmene gelmiş. Değirmencinin köse kardeşine geldiğim değirmendeki kardeşinin sakalları çıkmış. Seni yanına çağırıyor demiş. Köse değirmenci, ne diyorsun mı çıkmış diyerek hayretle Keloğlan'ın yüzüne bakmış. Keloğlan, ben gözlerimle gördüm buğdayı öğütüp bana kocaman bir çörek yaptı. Köse değirmenci heyecanla kardeşinin değirmenine gitmiş. Bu arada Keloğlan ilk uğradığı değirmen'e gelmiş. Oradaki köseye de aynı şeyleri söylemiş. O da kardeşinin sakalını merak ederek koşa koşa gitmiş. Köseler kardeşlerinin değirmenine ulaşmışlar. İçeride kardeşlerini bulamamışlar. Sandıktan bir takım sesler duymuşlar. Önce korkmuşlar daha sonra kardeşlerinin sesini tanımışlar. Sandığın kilidini açıp kapağı kaldırmışlar. İçinde kardeşlerini görmüşler. Köse kardeşlerinin suratı çamur içindeymiş gülmeye başlamışlar. ''Senin sakalın çıktı diye duyduk. Çamurdan sakal sana çok yakışmış.'' diyerek gülmüşler. ''Sandığın içinde ne arıyorsun?'' diye sormuşlar. Köse değirmenci kardeşlerine başından geçenleri anlatmış. Keloğlan'a oyun oynamaya kalkınca oyuna geldiğini söylemiş. Bu arada Keloğlan köyüne ulaşmış. Kocaman bir çörekle eve gelince anası Keloğlan'a, ''Un yerine çörek mi getirdin? İyi yapmışsın.'' diyerek ona kızmadığını göstermiş. Keloğlan başından geçenleri anasına anlatmış. Birlikte köselerin oyuna gelişine gülmüşler. Günlerce o çöreği yemişler. Çörek de çörekmiş hani. Ne biteceği varmış ne tükeneceği. Fakat masal burada bitmiş.'' olanın eşeğimin yok falanı varım yok doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı Keroloğlan'ın değiş dokuşu Varmış, bir yokmuş Bir zamanlar Keloğlan'la anası küçük evlerinde mutlu bir şekilde yaşarlarmış Bir gün Keloğlan ahırdaki atı elden çıkarmayı düşünmüş Düşüncesini anasına açmış Anası Sen bilirsin oğul nasıl uygunsa öyle yap demiş Keloğlan atı alıp kasabaya doğru yola çıkmış Pazara gidenler arasında ineğini satmaya götüren bir şahıs varmış. Kelo olan. Kim bilir şu ineğin sütü ne kadar lezzetlidir. Bizim atla şu ineği değişsem karlı çıkarım diye düşünmüş. Hey, bana bak inek sahibi, sana bir teklifim var. At inekten fazla para eder. Bilirsin değil mi? Ama bana inek lazım. İşine gelirse değişelim demiş köylü. Al hayrını gör diyerek bu teklife razı olmuş. Kelo olan artık eve dönebilirmiş ama pazarı da görmek istiyormuş. Çok geçmeden koyunla pazara giden bir köylüye yetişmiş. Koyun da koyunmuş hani. Kelo olan kendi kendine. Aman ne güzel bir koyun bu demiş. ''Doğrusu benim olsun isterim. Bizim çift boyunca ottan bol ne var, evin önünde güzel güzel karnını doyurur. Koyun inekten fazla işime yarar.'' diye düşünmüş. Koyunu götüren köylüye seslenmiş. ''Hey arkadaş koyunla bu ineği değişir misin?'' Adam zaten hazırmış. Keloğlanın sözünü iki etmeden koyunu verip ineği almış.'' Keloğlan koyunla giderken yandaki yoldan koltuğunda iri bir kazla gelen şahsı görmüş. Ama ne kaz yağlı semiz Keloğlan'ın ağzının suyu akmış. ''Hey arkadaş senin kazı benim koyunla değiştirmek ister misin? Al koyunu ver kazı bu benim işime gelir hatta sana teşekkür bile ederim.'' demiş. Kaz sahibi Keloğlan'ın sözünü duyar duymaz kazı bırakmış Koyunu almış yürümüş Keloğlan kazı kucağına alıp yürümeye başlamış Pazara yaklaştıkça kalabalık artıyormuş Pazarda Keloğlan'ın kazına da birkaç müşteri çıkmış Keloğlan satınlık değil diyerek müşterileri başından salmış olan yaşlı bir köylünün yanında bir tavuk görmüş. Keloğlan bu gördüğüm tavukların en güzeli bu tavuk benim olmalı. Tavuk dediğin kendi kendine büyür gelişir ne bulursa yer yumurtlar diye düşünmüş. olan kucağındaki kazı köylüye göstererek senin tavukla bu kazı değişelim mi diye sormuş. Adam sevinerek kazı alıp tavuğu vermiş olan bir aşçı dükkanına girerken sırtında bir çuvalla kapıdan çıkan bir çocuk görmüş. O çuvalda ne var diye sormuş çocuk. Bir sürü ham elma var hayvanlara vereceğim demiş olan. Ben o elmaları anneme götürsem marmalat yapar demiş çocuk. Peki bu çuvala ne verirsin diye sormuş Keloğlan. Şu tavuğu veririm yetmez mi? diye sormuş tavukla elma çuvalını değişmişler Keloğlan elma çuvalını sobaya dayamış soba yanıyormuş ama Keloğlan farkında değilmiş aşçı dükkanı kalabalıkmış at cambazları sığır tüccarları köylüler ağalar varmış bu arada elma çuvalı dayalı olan sobadan fış fış sesleri ve kokular gelmeye başlamış ağlardan biri bu da ne böyle diye seslenmiş kelo olan. Bizim elmalar olacak demiş. Kelo olan atı inekle değiştiğinden başlayarak ham elma faslına kadar olanları anlatmış ağalar. Anan seni sopa ile kapı dışarı etmezse haline şükret diyerek gülüşmüşler kelo olan. Anam beni çok sever. Hiç kızmaz. Benim yaptığım bu alışverişlere memnun bile olur." demiş ağalar da. "Var mısın bahse? İstediğin kadar altına bahse tutuşuruz seninle. Bir kese dolusu altına var mısın?" demişler. Kelo olan, "Benim altınım yok. Size ancak şu çuval dolusu elmayı verebilirim." demiş. İddiayı kazanacaklarına emin olan ağalar Keloğlan'ı arabaya bindirmişler Olacakları merak ediyorlarmış Keloğlan'ın evine gelmişler Anası Keloğlan'ı kapıda karşılamış Keloğlan ''Bizim ata inekle değiştim anacığım'' demiş ''Hay ömrüne bereket oğlum Sütünü sağırız Çok iyi etmişsin Sonra ineği verip bir koyun aldım İyi etmişsin Koyun sütü daha lezzetlidir'' daha bitmedi anacığım koyunu bir kazla değiştim kaz yumurtası sevdiğimi bildiğin için aldın herhalde çok iyi etmişsin oğlum keloğlan e, iyi ama kazı da bir tavukla değiştim deyince anası ''Hele tavuğa hiç diyecek yok. Tavuk dediğin yumurtlar kuluçkaya yatar, civciv çıkarır. Civcivler büyür, piliç olur. Çok iyi etmişsin.'' ''Tavuğu da bir çuval ham elma ile değiştim. Elmalar arabada anacığım.'' deyince anası ''Ne sahi mi söylüyorsun? Benim canım da elma istiyordu. Çok iyi etmişsin oğlum.'' demiş. Ağalar bu durumu şaşkınlıkla seyrediyormuş. Bahsi kaybettiklerini anlamışlar. Anasının Keloğlan'a gösterdiği hoşgörü karşısında şaşkına dönmüşler. Sen de böyle ana varken sırtın yere gelmez demişler. Anasının bu hoş tutumu karşısında şaşıran ağalar Keloğlan'a bir kese altın vermişler. Keloğlan böylece atının değerinin çok üzerinde para kazanmış ağalara yemek ikram ettikten sonra onları uğurlamış anası ile mutlu yaşamlarına devam etmişler Ben bir garip kelle olanım yemin yok yalanı varım yok doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı Kel olan ile dev anası Bir varmış bir yokmuş Tanrı'nın kulu çokmuş. Bir de anacığı ile keloğlan varmış. Keloğlan tembel mi tembelmiş. Bir gün anası komşu çocuklarına. Çocuklar oğlumu da yanınıza katayım bir yük odun da o getirsin demiş onlardan. Gelsin biz ona yardım ederiz demişler. Hazırlanıp yola çıkmışlar. Keloğlanın eşeği geride kalıyormuş. Keloğlan eşeğine de desene demişler. Kel olan deh demem diye tutturmuş ormana varınca herkes odun kesip eşeğine yüklemiş kel olan bir ağacın dibine oturmuş hiçbir iş yapmamış arkadaşları kalk kel olan odun kes eşeğinin yükünü hazırla demişler anam size güvenip beni gönderdi siz yapacaksınız diyerek inat etmiş çalışmamış. Arkadaşları Keloğlan'ın eşeğini de yüklemişler. Odun kesip yükleyene kadar havada kararmış. Çocuklar korkmaya başlamış. Keloğlan, korkmayın benim şu aşağıda yengem var, oraya gideriz demiş. Yola koyulmuşlar. Git ha git, ne ev var ne köy, yolu da kaybetmişler. Ha şurada, ha burada derken bir ırmağın kenarına gelmişler. Orada büyük bir ev görmüşler. Keloğlan kapıyı çalmış. Kapı açılınca bir dev anası kapıda gözükmüş. Keloğlan hemen atılıp, yengeciğim nasılsın, iyi misin? demiş. Keloğlan ile dev anası birbirlerine sarılmışlar. Dev anası Keloğlan çoktandır geldiğin yoktu. Sana kurban keseceğim. demiş. Ahıra gidip bir dana kesmeye koyulmuş. Çocuklar Keloğlan, bu kadın dev anasına benziyor. Biz korkuyoruz, demişler. Keloğlan, benim yengem çok iyidir. Dev yapısına bakmayın, beni çok sever, demiş. Dev anası danayı kesip pişirmiş. Hepsi afiyetle yiyerek karınlarını doyurmuşlar. Serilip yatmışlar. Yalnız Keloğlan uyumuyormuş. Dev anası hepsi uyuyunca çocukları yemeği düşünüyormuş. Bakmış ki Keloğlan uyumuyor, ''El uyur, kel uyumaz, el uyur, kel uyumaz.'' demiş Keloğlan, ''Karnım aç, nasıl uyurum?'' demiş. Dev anasının bir koyunu varmış, gidip onu kesip pişirmiş Keloğlan'a getirmiş. Keloğlan, ''Kalkın, uyanın!'' diye bağırmış, arkadaşlarını uyandırmış, birlikte koyunu da yiyip bitirmişler. Çocuklar yine yatıp uyumuş, Keloğlan'da uyku muyku yok. Dev anası başlamış yine söylenmeye. El uyur kel uyumaz. El uyur kel uyumaz. Kelo olan. Anlam olsa gider elnekle su getirirdi. İçerdim demiş. Dev anası eleği kaptığı gibi dereye koşmuş. Eleği doldurup çıkarmış, su yok. Tekrar doldurup çıkarmış, yine su yok. Bu arada kelo olan arkadaşlarını uyandırmış. ''Kalkın, kaçalım, bu dev anası gelirse hepimizi yer.'' demiş. Eşekleri de alıp yola çıkmışlar. Dev anası eve gelmiş, bakmış ki Keloğlan'la arkadaşlarını koydun sabul. Dev anası Keloğlan'ın yaptığı kurnazlığı anlamış. Üzüntüden dizlerinin bağı kesilmiş. ''Onları afiyetle yiyecektim.'' diye söylenip duruyormuş. Bu arada kelle olanla arkadaşları uzaklaşmışlar. Kelo olan bir çalılıktan çubuk kesmek istemiş. Eyvah! Çakım devin evinde kaldı. Ben dönüp çakımı alacağım." demiş arkadaşları. Kelo olan bizim çakımızı al." demişler. Kelo olan bu kendi çakımı isterim diyerek onlardan ayrılmış. Arkadaşları Kelo'nun eşeğini alıp sürmüşler. Kelo olan Dev anasının evine gelmiş, dama çıkıp bacadan toprak dökmeye başlamış. Dev yatıyormuş, git fare git beni kızdırma demiş. olan yine toprak dökmeye başlamış. Dev anası kızgın bir sesle tekrar bağırmış. Ben donama koyunuma üzülüyorum, git başımdan diye bağırmış. olan bacadan daha çok toprak dökmüş. Dev anası yerinden sıçrayıp dışarı çıkmış. Devanası dama çıkarken kelo olan eve girmiş, çakısını bulup almış. Köşede bir sandık varmış, içine saklanmış. Devanası fareyi bulamadan gelip yatmış. Kelo olanın girdiği sandıkta cevizler varmış. Kelo olan cevizleri çakıyla kırıp yemeye başlamış. Çıtır, kıtır, çıtır. Dev iyice kızmış. Pis fare, damda toprak bırakmadın. Sıra üç beş cevize mi geldi? Diyerek yataktan fırlamış. Sandığın kapağını açmış, ''Vay vay Keloğlan sen ha, ben seni gökte ararken yerde buldum, şimdi seni ölümden kim kurtaracak?'' demiş. Keloğlan'ı çuvala koyup ağzını dikmiş, evin ortasında bırakarak sopa almaya gitmiş, Keloğlan çakısıyla çuvalı kesip dışarı çıkmış. Devanasının bir danası daha varmış, Keloğlan danayı çuvala sokmuş, çuvalı dikmiş.'' Sandıktaki cevizleri koynuna doldurmuş, kapının arkasına saklanmış. Dev anası, elinde kalın sopalarla gelmiş. Dev anası içeri girince kelo olan kaçmış. Dev anası çuvala sopayla vurmaya başlamış. Çuvaldan mœ mö, möv diye ses gelince dev anası bağır kelo olan, danayı yedin şimdi dana gibi bağırıyorsun diye sopaları indiriyormuş. Dana bağırmış. Dev anası sopayı vurmuş. Dananın sesi kesilmiş, sopada kırılmış. Dev anası olan öldü sanarak çuvalı açmış. Çuvalda danasını görünce üzüntüden düşüp ölmüş. olan arkadaşlarına yetişmiş. Koynundan cevizleri çıkarıp arkadaşlarına dağıtmış. Yol boyu yiyerek evlerine gitmişler. şeyimin yok falan varım yok doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı kelle olan ile hırsız köse Allah'ın kulu çokmuş. Bu kullar arasında bir de Keloğlan varmış. Keloğlan bazen çalışır, çabalar, bazen de tembelliği tutar, yan gelir yatarmış. Anası Keloğlan'a, ''Keloğlan kiler tam takır oldu, hele kalk bir iş bul çalış.'' demiş. Keloğlan anasını çok severmiş. ''Aç açık kalmak bize yakışmaz.'' diyerek, Hemen yola çıkmış, dere tepe aşmış, bir kasabaya ulaşmış. Bir bahçede iki adam kazma kürekle toprağı kazıyormuş. Keloğlan, kolay gelsin ağam var, ne yapıyorsunuz? Diye sormuş adamlar, altın arıyoruz, demişler. Keloğlan, ben de size yardım edeyim, diyerek yanlarına yaklaşmış. Adamlar Keloğlan'ın eline kocaman bir kazma verip, Altın çıkarsa üçümüz bölüşürüz demişler. Keloğlan durmadan kazıyor, bir yandan da kürekle toprağı dışarı atıyormuş. Ama görünürde ne altın ne de başka bir şey varmış. Keloğlan iyice yorulmuş. Kazdığı çukurun içinde neredeyse kaybolacakmış. Adamlara seslenmiş. Ağlar. daha kazacak mıyım? Burada altın filan yok demiş. Adamlar ip sarkıtıp Keloğlan'ı yukarı çekmişler Keloğlan'a. ''Biz burada kuyu kazıyoruz, altın lafı şakaydı.'' diyerek gülüşmüşler. Adamlardan biri, ''Sen çalışkan bir delikanlısın, bizden hızlı çalıştın.'' diyerek Keloğlan'a bir altın vermiş. ''Alın teri altından daha değerlidir, bunu sakın unutma.'' demişler. Keloğan tekrar yola düşmüş. Sırtlarında kazma kürekle giden üç adam görmüş, peşlerine takılmış. Adamlar selvi ağaçlı bir mezarlığa gelmişler Keloğlan. ''Kolay gelsin ağalar kimin mezarını kazıyorsunuz?'' diye sormuş. Adamlardan biri ''Senin mezarını'' diye Keloğlan'a takılmış. Keloğlan öyle korkmuş ki hemen oradan uzaklaşmış. Keloğlan kasabaya giderken yolda bir çobana rastlamış. Çoban kısa boylu köse birisiymiş. Keloğlan'ı görünce kaçmaya başlamış. Keloğlan şaşırmış olan biraz sonra güzel bir köye gelmiş. Köylüler koyunlarının çalındığını söylemişler. olan kösenin kendisinden kaçtığını hatırlayıp, hırsızın o köse olduğunu anlamış köylülere. Ben çalınan koyunlarınızı bulurum, demiş köylüler. Biz o kadar aradık, bulamadık. Sen nereden bulacaksın? Hırsızı bul, sana bir kese altın, demişler. olan Köylülerden boş bir çuval almış. Köseyi gördüğü yere doğru yola çıkmış. Ormanın kenarında koyunları ve köseyi bulmuş. Köseyi, merhaba, Aa, bu sihirli çuvalın içine girenin saçı sakalı uzuyormuş. Ben bu çuvalın içine gireyim, sırma gibi saçlarım olsun demiş. Köse saçı sakalı çıkarsa tanınmayacağını düşünmüş. Önce ben çuvala gireyim demiş. Kel olan köseyi çuvala koyup ağzını bağlamış, ağacın dalına ip atıp köseyi yukarı çekmiş. Bu arada kel olan koyunları toplayıp önüne katmış, köye götürmüş. Kel olanın koyunlarla geldiğini gören köylüler çok sevinmişler. Kel olan, ben hırsız köseyi yakaladım. İsterseniz onu size teslim edeyim, demiş köylüler. Teslim et, onu hapsa attıralım diye bağırmışlar. Keloğlan köylüleri köseyi bağladığı yere getirmiş. Köylüler köseyi ağaçtan indirip çuvaldan çıkarmışlar. Köse köylüleri görünce Keloğlan'ın oyununa geldiğini anlamış. Köylüler kösenin ellerini bağlamışlar. Kaybolan koyunlarını bulduğu için aralarında para toplayıp Keloğlan'a vermişler. Keloğlan para kesesini alıp kuşağına yerleştirmiş. Aklını kullanıp para kazandığı için seviniyormuş. Köyün ağası Keloğlan'a köyün sürülerini gütmesini teklif etmiş. Keloğlan kabul ederek çalışmaya başlamış. Ağa ve köylüler Keloğlan'dan çok memnunmuşlar. Keloğlan uzun zaman köyün sürülerini gütmüş. Bir süre sonra Keloğlan'ın içine köyünün anasının hasreti çökmüş. Köyüne dönmek istemiş. Ağa Keloğlan'a bir kese altın verip yol azığı hazırlatmış. Köylüler de Keloğlan'ı uğurlamışlar. Keloğlan köyünün yolunu tutmuş. Kasabadan bir eşek alıp heybesini hediye ile doldurmuş. Gündüz gitmiş, gece gitmiş, köyüne ulaşmış. Anası Keloğlan'ı görünce sevinmiş. Keloğlan'ın kazandığı paralarla ambarı, kileri, yiyecekle doldurmuş. Anası Keloğlan'a börekler, tatlılar yapmış. Birlikte mutlu günler geçirmişler. Kel olanım eşeğimin yok falanı varım yolum doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı. Kel olan ile ibiş. Bir yokmuş Küçük bir köyde Anasıyla yaşayan bir keloğlan varmış Keloğlan hiç çalışmaz Tembel tembel gezinip dururmuş Ambar boşalmış Kiler tam takır olmuş Keloğlanın anası Almış oğlunu karşısına Oğlum kalk git Bir iş tut Demiş Keloğlan anasının sözünü duyunca Kendine gelmiş Azığını çarığını hazırlamış çıkmış yola Tam köyden çıkarken köylüsü İbiş'e rast gelmiş İbiş de çalışmak için kasabaya gidiyormuş Birlikte yürümeye başlamışlar Yollar tepeler aşmışlar Yorulmuş acıkmışlar Pınar başında bir ağacın altına oturmuşlar olan yiyecek çıkınını açmış Çıkınındaki yiyecekleri birlikte yemişler Dinlendikten sonra tekrar yola koyulmuşlar. Tepeler dikleşmiş, sıcak bastırmış. Kasaba uzaktan görünmüş. Bu arada epeyce acıkmışlar. olan yiyecek çıkınını açmış. olanın çıkınında kalan yiyeceklerin hepsini yemişler. Karınlarını doyurmuşlar ve tekrar yola koyulmuşlar. Saatlerce yürümüşler olan İbiş! ''Acıktık şu azığını çıkar da karnımızı doyuralım.'' demiş. ''Benim yolum uzun bu azı kancak bana yeter.'' diye cevap vermiş İbiş. İbiş'in bu sözlerine Keloğlan'ın canı çok sıkılmış. Yol arkadaşını tanımadan yola çıkmanın cezasını aç kalarak ödemiş. Keloğlan ilerideki bir değirmene doğru yürümüş işte kasabaya doğru yürüyerek Keloğlan'dan ayrılmış. Keloğlan değirmene gelmiş. Değirmenin kapısı açılmış, içeri girmiş. İçeride kocaman bir hamur teknesi ve boş çuvallar varmış. Keloğlan hamur teknesine girip yatmış. Üzerine çuvalları örtmüş. Gece yarısı cüceler gelmiş. Hemen ateş yakıp helva pişirmeye başlamışlar. Cüceler yaptıkları helvadan Kaşık kaşık yemişler. Daha sonra da ateşin etrafında ''Çarşambadır çarşamba, çarşambadır çarşamba'' diyerek dönmeye başlamışlar. Keloğlanın karnı iyice acıkmış. Helva mis gibi burnunda tütmüş. Sessizce tekneden çıkıp cücelerin arasına karışmış. Onlarla birlikte ''Çarşambadır çarşamba'' diyerek ateşin etrafında dönmüş. Keloğlan'ı fark eden bir cüce ''Bu kel iyi bir insana benziyor'' demiş Ona bir kese altın vermiş Keloğlan'a yaptıkları helvadan veren cüceler Gece yarısı oradan ayrılmışlar Sabah olunca Keloğlan değirmenden çıkarak kasabaya gitmiş Bir hana yerleşmiş Kasabayı dolaşırken bir ağacın altında İbiş'i görmüş ''Ne yaptın İbiş, iş buldun mu?'' diye sormuş ''İş bulamadım. Aç susuz buralarda kaldım.'' diye dert yanmış İbiş. Keloğlan İbiş'in karnını doyurmuş. Değirmende başından geçenleri anlatmış. Cücelerin arasına karışıp ''Çarşamba, çarşamba.'' diye ateşin etrafında döndüm. ''Onlar da bana bir kese altın verdiler. Şimdi onları harcıyorum.'' demiş. İbiş heyecanla aman kelle olan ben bir yıl çalışsam bir kese altın kazanamam. Hemen bana o değirmeni göster." demiş. Kelo olan İbiş'i değirmene kadar götürmüş. "Ben seni kasabadaki handa bekliyorum." diyerek oradan ayrılmış. İbiş değirmene girmiş. İçeride kimseler yokmuş. Hava iyice kararmış. İbiş hamur teknesinin içine gizlenmiş, beklemeye başlamış. Gece yarısı beş cüce gelmiş. Helva pişirmişler. Sonra da kazanın etrafında Perşembedir Perşembe diye dönmeye başlamışlar. İbiş de aralarına katılmış. olandan öğrendiği gibi Çarşambadır Çarşamba diyerek dönmeye başlamış. İbiş'i gören cüceler Bu adam aksi birine benziyor. Biz Perşembe derken bu çarşamba diyor diyerek İbiş'i bir güzel dövmüşler. İbiş değirmenden kaçarak canını zor kurtarmış. Üstü başı yırtılmış, yüzü gözü morarmış. Keloğlan'a gitmiş. Cünceler ateşin etrafında dönüyorlardı. Ben de aralarına katıldım. Çarşambadır çarşamba diyerek onlarla birlikte ateşin etrafında döndüm. Hepsi birden beni dövdüler. O değirmenden zor kaçtım diyerek başından geçenleri anlatmış Keloğlan. Dün perşembeydi Çarşamba evvelki gündü O yüzden cüceleri kızdırdın Diyerek gülmüş olan birkaç altın vererek İbiş'in yüzünü güldürmüş Onun karnını doyurmuş Bu olaydan ders al Dostluk ve yol arkadaşlığının Ne kadar önemli olduğunu anla Arkadaşınla iyi geçin Demiş İbiş yaptığı hatalı davranışlarından dolayı Keloğlan'dan özür dilemiş Keloğlan sen dersini Cücelerden almışsın Diyerek İbiş'e takılmış Birlikte köye dönmeye Karar vermişler Köylerinin yolunu tutmuşlar Yolda acıkınca Azıklarını cömertçe paylaşmışlar Birbirlerine destek olmuşlar Uzun bir yolculuktan sonra Köylerine dönmüşler Başlarından geçen olayları Köylülere anlatmışlar Köylüler de onların anlattıklarına bol bol gülmüşler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Ben bir garip olanım eşeğimin Falanı, varım yoğun doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı. Kelo olan ile inatçı eşek bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş İyisi de varmış Kötüsü de Kötüler hep kaybetmiş İyiler hep mutlu olmuşlar İyilerin yanında Kötülerin karşısında olan Keloğlan azığını Almış çıkmış yola Az gitmiş Uz gitmiş Dere tepe düz gitmiş Nihayet bir değirmen'e gelmiş Değirmenci ile anlaşarak Orada çalışmaya başlamış Değirmencinin inatçı mı inatçı bir eşeği varmış İnadı tuttu mu ne yürür ne yük taşırmış Değirmencinin işleri inatçı eşeğe bağlıymış Değirmenci kaya tuzlarını öğütüp ince tuz yapar Eşeğiyle pazara götürüp satarmış Keloğlan'a Bu tuzları pazara götür tızcı memişe sat parasını al gel demiş Keloğlan iki çuval tuzu eşeğe yüklemiş yola koyulmuş Pazara giden yolda bir dere varmış ve derenin içinden geçmeden pazara ulaşmak imkansızmış Keloğlan ile tuz yüklü eşek derenin kenarına gelmişler Keloğlan eşeğin ipinden tutup derenin içinde yürümeye başlamış. Eşek derenin ortasına gelince birden akan suya yatmış. Çuvallardaki tuzların yarısı erimiş gitmiş. Biraz sonra inatçı eşek ayağa kalkıp yürümüş. İnatçı eşek suya yatarak tuz çuvallarını eritmiş. Keloğlan pazara gidip tuzcu memişi bulmuş. Yarım kalan çuvalları eşekten indirmiş. Tuzcu memiş bu tuzlar ıslak çuvallar yarım diyerek keloğlana hiç para vermemiş Çaresiz keloğlan değirmene eli boş dönmüş olanları anlatmış değirmenci bir işi beceremedin diyerek ona kızmış Ertesi sabah keloğlan pazara un götürecekmiş yanına iki boş çuval almış Un çuvallarını eşeğe yükleyip yola çıkmış Eşek dereye gelinceye kadar hiç inatçılık yapmamış Derenin kenarına gelince kelo olan boş çuvallara kum doldurmuş Un çuvallarını indirip eşeğe kum çuvallarını yüklemiş Kum çuvalı yüklü eşeği dereye doğru sürmüş İnatçı eşek dereye girince yine suya yatmış Sırtındaki kum çuvalları ıslanarak ağırlaşmış Eşek kalkmak için çabalamış, uğraşmış ama kalkamamış. İnatçı eşek az daha boğulup ölecekmiş. Keloğlan inatçı eşeği dereden çekip çıkarmış. Kum çuvallarını indirip un çuvallarını yüklemiş. İnatçı eşek dereden uslu uslu geçmiş. Yolda da hiç inatçılık yapmadan yürümüş. Keloğlan unları pazara kazasız belasız götürüp satmış olan değirmene dönmek üzere yola çıkmış Dereyi geçince eşeğin yine inadı tutmuş Yürümez olmuş olan ipinden çektikçe geri geri 3-4 adım atıyormuş olan inatçı eşeğin gözlerini bağlayıp Arkasını değirmene doğru çevirmiş İpinden çektikçe eşek geri geri gidiyormuş Böylece geri geri giderek değirmene ulaşmışlar Eşek hiç ileri doğru yürümediği halde değirmene geldiklerini görünce şaşırmış Ertesi gün Keloğlan eşeği almak için ahıra gitmiş İnatçı eşek ahırda ölü gibi yatıyormuş Keloğlan Bu eşek ölmüş artık bir şey yiyemez diyerek eşeğin önündeki samanları arpaları almış dışarı çıkarken şuna bir mezar kazayım burada ölüp kokmasın demiş İnatçı eşek yaptığı kurnazlığın işe yaramadığını anlayınca hemen ayağa kalkmış anırmaya başlamış keloğlan yanına gelince eşek uysal uysal kuyruğunu sallamış eşeğin iyileştiğini gören keloğlan un çuvallarını tekrar eşeğe yüklemiş ve pazarın yolunu tutmuşlar İnatçı eşek hiç zorluk çıkarmadan dereden geçmiş. Fakat dereden geçtikten sonra hoplayıp zıplayarak sırtındaki un çuvallarını yere atmış. Keli olan bir iple eşeğin ön ve arka ayaklarını ancak bir adım atacak kadar bağlamış. Un çuvallarını tekrar yüklemiş. İnatçı eşek biraz sonra tekrar hoplamak istemiş. Fakat un çuvalları ile birlikte yere devrilmiş. Yere düşünce de canı yanmış olan inatçı eşeğin kalkmasına yardım etmiş. Bir sorun çıkmadan un çuvallarını pazara götürmüşler. Satıp geri dönmüşler. olan dönüşte bir sorun çıkarmayan eşeğin yemini, suyunu bol bol vermiş. İnatçı eşek o gece karnı tok uyumuş. Yalnız huysuzluk edip düştüğü için sağ solu biraz acıyormuş. Eşek yaptığı inatçılığın zararını görmüş bir daha inatçılık yapmamaya karar vermiş sabahleyin keloğlanla birlikte tekrar kasabaya doğru yola çıkmışlar eşek sırtında hiç yük yokmuş gibi yürüyormuş keloğlan derenin kenarına gelince eşeğin yükünü indirmiş inatçı eşek yeşil otlardan yemiş dereden su içmiş bir süre dinlenmiş keloğlan çuvalları tekrar yüklemiş dereyi geçmişler Pazara ulaşmışlar. İnatçı eşek yolda hiç huysuzluk etmemiş. Pazar dönüşü de eşek inatçılık etmemiş. Günlerce birlikte pazara çuval taşımışlar. Değirmenci de onlardan memnun kalmış. Keloğlan köyüne dönmeye karar vermiş. Kazandığı para ile anasına çeşitli hediyeler almış. İnatçı eşek de inadın kendisine zarar verdiğini anlamış. Bir daha hiç inatçılık etmeden uslu uslu çalışmış. Ben bir garip kelo. Yemin yok falan varım yoğun doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı. Keloğlan köyün akıllısı bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde köyün birisinde bir Keloğlan varmış. Keloğlan her zaman gerçeği söylermiş. Lafını dudaktan, gözünü budaktan sakınmazmış. Bir gün yörenin beyi haber salmış. Aklına, bilgisine güvenenleri konağına çağırmış. Köylüler, beyin konağına git diyerek Keloğlan'a baskı yapmışlar. Keloğlan köylülerin ısrarı üzerine Beyin konağına gitmiş Konağın avlusunda bekleyenler arasına Keloğlan da katılmış Biraz sonra süslü giysiler içinde gelen bey Sizlerin içinden en akıllınızı seçeceğim Bu sınav üç gün devam edecek Her gün yeni bir soru soracağım Sorunun cevabını bilene bir kese altın verilecek ''Üçüncü gün sonunda yöremizin en akıllı kişisi ortaya çıkacak.'' demiş. ''Birinci sorumu soruyorum.'' diyerek söze başlamış. ''Bana hiç elini dokundurmadan beni baş aşağı çevirecek birini arıyorum. Başım yere, ayaklarım yukarı gelecek şekilde görünmem gerekecek. Bunu kim yapabilir?'' diye sormuş. Kimse bu işe akıl erdirememiş, kelo olan. Ben size baş aşağı durduğunuzu gösteririm diyerek ileri atılmış kelo olan uşaklara. Bana bir ayna bulup getirin demiş. Uşaklar beyin konağından bir duvar aynası getirmişler. Kelo olan iki uşağa aynayı beyin başının üstüne kaldırmalarını söylemiş. Bey aynaya bakınca kendini baş aşağı görmüş kelo olan. İşte beyim sana dokunmadan seni baş aşağı olarak çevirdim demiş. Bey. İlk soruyu bildin diyerek kelo olana bir kese altın vermiş. İkinci günün sabahı beyin konuğu yine bilginlerle dolmaya başlamış. Kelo olan da oraya gelmiş. Bey oradakilere dolu iki çuval göstermiş. ''Bunların birinde buğday, diğerinde kum var. Bunları birbirine karıştıracağız. Kumla buğdayı yarım saatte birbirinden ayırmanızı istiyorum.'' demiş. Buğdaylarla kumu büyük bir çuvala döküp karıştırmışlar. ''Bey, haydi kim yarım saatte buğdaylarla kumu ayırabilecekse ortaya çıksın.'' demiş. Kalabalıktan hiç kimse kendine güvenip ortaya çıkamamış. Keloğlan, ''Bundan kolay ne var?'' diyerek ileri atılmış. Bir kazan istemiş. Kazanı su ile doldurmuşlar. Keloğlan çuvalı kazanın içine boşaltıp karıştırmış. Kumlar suyun dibine çökmüş. Buğdaylar suyun yüzüne çıkmış. Keloğlan buğdayları suyun üstünden alıp çuvala doldurmuş. Kazanın dibinde kalan kumları diğer torbaya koymuş. Bu işlem 20 dakikada bitmiş Keloğlan. Bu daylarla kumu ayırdım ödülü mü isterim demiş. Bey Keloğlan'a bir kese altın vermiş. Üçüncü gün beyin yanındaki uşakların elinde ikişer karpuz varmış. Dört karpuz da aynı büyüklükte görünüyormuş. Bey kalabalığa seslenip. Bu karpuzların en ağırını en hafifini kim bilirse bir kese altın kazanacak demiş. Orada bulunanlardan kimi bu ağır kimisi şu ağır diye karpuzları gösteriyorlarmış. Bazısı da şu hafif diğeri ağır diyormuş. Birisi en iyisi tartalım demiş Keloğlan. Bir deneme yaparak karpuzların en ağırını ve hafifini ayırırım demiş. Keloğlan büyük bir kap istemiş. Uşaklar büyük bir tencere getirmişler. Keloğlan tencerenin içine su doldurup karpuzlardan birini içine koymuş. Suya batan kısmını çakı ile işaretlemiş. Sonra diğer karpuzların hepsini suya birer birer koyup işaretlemiş. İşaret en yüksekte olan karpuz en ağırdır diyerek karpuzları sıraya koymuş. Ben uşaklarına bir terazi getirmelerini söylemiş. Tartarak en ağır olanı ve en hafif olanı bulmuşlar. Bu Keloğlan'ın yaptığı sıralamaya uyuyormuş. Keloğlan suya en çok batan en ağırdır. En az batan hafiftir diye işaretlemiş. Bey Keloğlan'ı en akıllı adam ilan etmiş. Keloğlan üç kese altınla köyünün yolunu tutmuş. Keloğlan köyünde davul zurna ile karşılanmış. Bütün köy halkı Keloğlan'ın başarısı nedeniyle sevinç içindeymiş. Keloğlan köylülerine bir ziyafet vermiş. Köyün meydanında sofralar kurulmuş. Bütün köy halkı yemişler, içmişler, eğlenmişler. Keloğlan anasına yeni urbalar almış. Uzun zaman mutlu bir şekilde yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine... olanım eşeğimin yok alanı varım yoğun doğruluktur hiç de sevm ben yım Kel olanın rüyası.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 olanım eşeğimin yok falanı varım yok doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı kelle olan ile sihirli cüce yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde keloğlanla anası yaşarmış güzel bir bahçe içinde keloğlan sabahları erken kalkar işe başlarmış keloğlan bir sabah baltasını ipini almış ormana gitmiş ormanda yürürken yerde beyaz bir güvercin görmüş güvercinin bir kanadı kırıkmış keloğlan yaralı güvercini alıp koynuna koymuş Az sonra karşısına aksakallı bir dede çıkmış. ''Oğul, buralarda beyaz bir güvercin gördün mü?'' diye sormuş. olan güvercini çıkarıp dedeye vermiş. Aksakallı dede güvercinin kırık kanadını okşamış. Güvercin kanat çırparak uçup gitmiş. İhtiyar ''O şimdi yavrularına kavuştu, dile benden ne dilersen'' demiş olan Sağlığınızı dilerim Demiş Aksakallı dede gülümsemiş İyilikler karşılıksız kalmaz diyerek ortadan kaybolmuş Keloğlan Ne yaptım ben Keşke bir dilekte bulunsaydım Diye söylenmeye başlamış Bu sırada İki dilekte bulun Dileğin yerine gelecek Diye bir ses duymuş olan sevinmiş Ah Demiş, Sırtımda odun taşımaktan bıktım Bir eşeğim olsaydı Der demez arkasında bir ses duymuş Dönüp baktığında bir eşekle burun buruna gelmiş olan eşeği görünce çok sevinmiş Odunları eşeğe yükleyip pazarda satmış Sonra köyüne dönmüş Anası şaşırmış Bu eşek nereden çıktı? Diye sormuş Keloğlan Anna! Anna! Demiş, ''Üzümü ye bağını sorma, karnım çok aç, şöyle dumanı tüten bir tarhana çorbası olsa.'' Demiş, o anda odanın ortasında üzeri çeşitli yemeklerle dolu bir sofra kurulmuş. Ana oğul karınlarını güzelce doyurmuşlar. Keloğlanın neden sonra aklı başına gelmiş, son dileğini bir yemek için harcadığına üzülmüş. Günlerden bir gün Keloğlanın anası hastalanmış Kelo olan anasının başından ayrılmaz olmuş. Anasını iyileştirmek için çareler arıyormuş. Bir gün kapı çalınmış. Kapıda bir cüce varmış. Cüce. Kelo olan yalınlı bulduğun beyaz güvercinden sana bir tüy getirdim, demiş. Bu tüyü yüzüne sürersen her dineyin olur, diyerek ortadan kaybolmuş. Kelo olan anasının iyileşmesi için tüyü yüzüne sürmüş. Aynı anda aksakalı dediği karşısında görmüş. Dede. ''Ananın iyileşmesi için Kaf Dağı'ndaki şifa ağacından iki elma getirip anana yedireceksin. Kaf Dağı'na gitmek istersen hemen gözlerini kapa.'' demiş. olan gözlerini kapamış. Gözlerini tekrar açtığında kendini büyük bir dağın eteğinde bulmuş. olan şimdi ne yapacağım diye düşünürken karşısına tüyü veren cüce çıkmış. Elinde iri iki et parçası varmış. Bu etleri şifa ağacının bekçisi olan devlere vereceksin. Etleri yiyince onlar uyurlar. Onlar uyurken iki elma kopar gel. Ne derlerse desinler sakın arkana bakma demiş. Cüce sözlerle devam ederek girişte demir bir kapı göreceksin. Açılma kapı açılma diyeceksin. Kapı kendiliğinden açılır. Devlere dikkat et demiş olan biraz sonra demir kapıya gelmiş, açılma kapı açılma demiş, demir kapı yavaş yavaş açılmış. olan şifa ağacını aramaya başlamış, bu sırada karşısına iki dev çıkmış. olan çok korkmuş fakat belli etmemiş, elindeki et parçalarını devlere vermiş, devler etleri bir lokmada yiyip bitirmişler. Kelo olana, sen bizim misafirimizsin. Seni konağımıza götürelim. demişler. Kelo olan devlere şifa ağacını sormuş. Ağacın konağın arkasında olduğunu öğrenmiş. Devler, elmalarımızı koparanı yeriz. demişler. Etleri yiyen devler uyuklamaya başlamışlar. Sonra derin bir uykuya dalmışlar. Kelo olan konağın arkasına gidip şifa ağacını bulmuş. Ağaçta kavun büyüklüğünde kırmızı elmalar varmış. Kelo olan ağaçtan iki elma koparmış. Torbasına koyup aşağı inmiş. Demir kapıya doğru yürümüş. Arkasından "Çabuk geri dön, elmaları bırak." diye bir ses duymuş. Cücenin sözünü hatırlayan kelo olan arkasına bakmadan yoluna devam etmiş. Demir kapıya kadar gelmiş. Kapı kapalıymış. Kelo olan gene "Açılma kapı, açılma." demiş. Kapı açılmamış. Devlerde iyice yaklaşmış, Keloğlan bu defa açıl kapı açıl demiş, kapı açılmış, Keloğlan koşarak oradan çıkmış, kendisini bir dağın eteğinde bulmuş. Bu ıssız yerden köyüne nasıl ulaşacağını düşünüyormuş, birden cüce çıka gelmiş, ne istediğini söyle demiş, Keloğlan bir an önce anama elmaları götürmek istiyorum, dileğim bu demiş. Cüce, Kapa gözlerini olan Demiş Keloğlan gözlerini kapamış Gözlerini açtığında kendini köyde Evinin önünde bulmuş Hemen eve gidip Şifa ağacından getirdiği elmaları Anasına yedirmiş Birkaç gün sonra anacığının gözleri parlamış Solgun yüzü al al olmuş Keloğlan'a gülümsemiş Keloğlan anası iyileştiği için Çok mutluymuş Anası birkaç gün sonra Tamamen iyileşmiş Kel olan başından geçenleri anasına anlatmış. Ana oğul sağlığın her şeyden önemli olduğunu anlamışlar. Ben bir garip kel olan yemin yok falanı varım yok doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı kelle olan ile sihirli keçiler zaman içinde kalbur zaman içinde. Deve tellal pire berberken olan iş aramak için yollara düşmüş. Nihayet bir beyin yanına çoban olarak girmiş. Bey kurnaz mı kurnaz aksi mi aksiymiş. Her akşam ağılın kapısında bekler Keloğlan'a bu keçileri iyice doyurmamışsın. Bugünkü paranı kestim dermiş. Böylece Keloğlan'ı Karın tokluğuna çalıştırmak istermiş. Bir gün böyle, beş gün böyle. Keloğlanın canı sıkılmış. Torbasını tuzla doldurmuş. Keçileri otlatmaya götürmüş. Akşam üzeri torbadaki tuzu keçilerin önüne dökmüş. Keçiler bütün tuzu yalayıp yutmuşlar. Keloğlan keçileri dereye götürmüş. Tuzdan içi yanan keçiler içmişler suyu, içmişler suyu karınları davul gibi şişmiş. Kelo olan keçileri önüne katıp köye dönmüş. Bey keçileri görünce şaşırıp kalmış. Çünkü keçilerin hepsi çok semiz ve bakımlı görünüyormuş. Kelo olan. Bu defa keçiler doymamış diyemezsin. Ben güzel bir otlak buldum. Keçileri orada iyice doyurdum." demiş bey. "Bu otlak nerede?" diye sormuş. Keloğlan, o otlak çok uzakta. Onun için uzun süre keçilerle orada kalacağım. Fakat biriken paramı vereceksin." demiş. B, Keloğlan'ın teklifini kabul etmiş ve biriken parasını vermiş. Keloğlan keçilerle köyüne dönmüş. Keloğlan'ı bir sürü keçiyle gören köylüler, "Bu keçileri nereden buldun?" demişler. Keloğlan, "Bu keçiler sihirlidir. Kim bunları bir ay otlatırsa zengin olur." ''İyi bakarsanız bol süt verirler. Her gün sağdığınız sütün yarısını bana getireceksiniz.'' demiş. Beyden aldığı keseyi göstererek ''Bu altınları bu keçiler sayesinde kazandım.'' demiş köylüler. ''Nasıl, nasıl?'' diye hayretle bağırmışlar Keloğlan. ''Ayın sonunda her keçi ağıla bir altın bırakır.'' demiş. Keloğlan köylülere 40 keçiyi onar onar dağıtmış.'' olan her gün sütlerin yarısını alıyormuş Anası sütleri kaynatıp tulum peyniri yapıyormuş olan peyniri pazarda satarak para biriktiriyormuş Bu arada bir aylık süre dolmak üzereymiş Yani keçilerin altın bırakma zamanı gelmiş olan ayın son gecesi köylülerin ağlılarına girerek beşer gümüş para bırakmış Köylüler sabahleyin keçilerin bulunduğu yere koşmuşlar Keçilerin yanında beşer gümüş para bulmuşlar Keloğlan'a. ''Keçiler altın yerine gümüş para bırakmış.'' Diye dert yanmaya başlamışlar Keloğlan. ''Siz keçilere iyi bakamamışsınız. Bu yüzden gümüş para bırakmışlar. Paralar sizin olsun. Keçileri geri götürmem gerekiyor.'' Demiş. Keloğlan keçileri köylülerden alarak yola koyulmuş. Çoban olarak çalıştığı beyin köyüne yaklaşınca mola vermiş.'' Keçilere iyi bakıldığını göstermek için kıllarını kabartmış. Önlerine tuz döküp yalatmış. Sonra da dereye götürüp su içirmiş. Suyu içen keçilerin karnı şişmiş. Kelo olan kıllarını da kabarttığı için çok iri, çok bakımlı görünüyorlarmış. Bey keçileri görünce koşarak gelmiş. Keçiler tombul tombul gözüküyormuş. Bey ağzı kulaklarında sevinç içindeymiş. olana bir aylık ücretini vermiş. Keloğlan para kesesini alıp yola çıkarken bey Keloğlan ineklerimi de bir aylığını otlat demiş. Keloğlan biraz nazlandıktan sonra inekleri alarak köyünün yolunu tutmuş. Keloğlan'ı ineklerle gören köylüler bu inekleri nereden buldun diye sormuşlar o da. ''Bu inekleri size veremem, siz iyi bakamıyorsunuz, sihirli ineklerin ahıra altın bırakmasını engellersiniz.'' Demiş bütün köylüler, ''İyi bakarız, iyi bakarız.'' Diye bağırmışlar, Keloğlan, ''Herkese iki inek vereceğim, bir ineğin sütü sizin, bir ineğin sütü benim.'' Demiş. Keloğlan bu defa bir ay sonunda ahırlarınıza altın bırakırlarsa para sizin olsun Gümüş bırakırlarsa benim olsun demiş Keloğlan sekiz ineği köylülere ikişer ikişer dağıtmış Sağılan sütün yarısını Keloğlan alıyormuş Anası da toplanan sütlerden yayıkta yağ çıkarıyormuş Böylece bir elleri yağda bir elleri balda yaşayıp gidiyorlarmış bir ay gelip çatmış olan köylülerin ahırlarına gizlice beşer gümüş para bırakmış köylüler bağrışarak olana gelmişler Keloğlan, siz bu ineklerin de sihrini bozdunuz gümüş paralar sizin olsun ben inekleri sahibine götüreyim demiş olan ineklerle beyin köyüne ulaşmış bir ay öncesine göre inekler iri ve semiz gözüküyormuş bey Keloğlan'ın bir aylık bakım ücretini ödemiş. Keloğlan da türküler söyleyerek köyünün yolunu tutmuş. Ben bir garip Keloğlan'ım Eşeğimin yok falanı, varım yoğum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı.